Merhaba Sevil. Merhaba İsa, hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci kere sanat oyununda buluştuk sende. Sergi e, aklımda sizinle evet. taşıyor. E, bu sanat oyunundaki ikinci Sergi senin solo. Evet. İkinci sergin aynı zamanda. Şimdi bu vesileyle beraberiz. E, çok da güzel bir fantezi yayınlandı. Teşekkür ederiz. Bir katalog olacak mı bu arada? Yoksa katalog olur. olacak. Bu hafta emin ki Perşembe günü yetişecek. Sordum çünkü aslında senin zihin haritanın ya da meselelerinle alakalı çok iyi bir kayıt zaten faaliyatlıkla üretilmiş. Hı hı. Dolayısıyla bu söyleşe gelirken de radyoda konuşurken daha ne soracağız Ecebi üstünde zaten her şey ortada <gülüyor> değil ama Kataloğ'un işte devirdağinden çıktığı zamanlar için bir kayıt olsun diye düşlerim bunda tamam. hem de sesli bir kayıt. Şimdi i̇şte orada ipuçlarıyla biraz da aklında sorular var. Serginin daha başlığından çıkan bir şey var aslında aklında e, dediğin. Ve bu Eda Gecikmez ve Ayşegül Oğuz'da yaptığı bir de çıkan ana başlıklardan bir tanesi. Sanat üretiminin senin için bir bellek meselesine de denk hı hı. Gel geliyor olduğu aslında. Belki bunu biraz açarak başlayabiliriz. Bir nevi günlük olduğunu tabii ki söyleyebilir miyiz serginin Evet, kısaca. söyleyebiliriz. Bu hafızamı mekanlaştırdığım bir sergi. Hı hı. İzleyici bu sergi gezdiği zaman e, günlüğümden e, sayfalarda gezinebilir, bağlantılar kurabilir. Kendisini e, karakterlerle ya da benim e, kurguladığım hikayelerle özdeşleştirebilir. E, tabii ki bunu başını bir günlük olarak kurgulamamıştım ama... E, Sonuçta bir yolda yürüyorum ve ben küçüklüğümden beri sokakta bulduklarımı ceplerime koyan bir insanım. Bu aynı zamanda arkadaşlarım, sevgililerim, ailemle yaşantıladıklarım. Hı hı. E, ve bunlarla birlikte, bu topladıklarımla, sakladıklarımla birlikte bir şeyleri tekrar bozup... E, ...bir, e, nasıl anlatsam, e, Deniz Koloğlu'nun da e, katalog yazısına dediği gibi tekrar diriltmeye çalışıyorum. Hı hı. Mesela deforme etmiyorsun çok fazla. Belki çerçevelerini değiştiriyorsun ya da Evet, çerçeveleri değiştiriyorum. Bir de e, deforme etmi etmiyorum, evet. Sadece e, hikayeleştiriyorum. Yani belki daha önce bulduğum objeyle daha sonra bulduğum obje arasındaki Hı -hı. E, zaman bağlantılarını değiştiriyorumdur. Bilmiyorum şimdi biraz karışık Hı -hı. anlattım ama. Hı -hı. Evet deforme etmiyorum ama hikayeleştiriyorum, bazen masallaştırıyorum. Hı hı hı. E buradan çıkan e, nasıl diyelim Sevil Tuna Boylunun aslında güncel meseleleri ne dair bir sunum gibi bir çok kesilmem olur böyle düşünmek? Ya evet. Güncel mesele de diyebiliriz. E, örnekse daha önceki perdesiz işimin e, e, bir, bir karma sergidi Elif Gültribi'nin e, gene sanatörlüğünde Küratörlüğünün yaptığı bir sergide perdesiz işimi sergilemiştim. Bu evet. e, beni dikizleyen bir adımın e, resmi. Mesela hani e, onunla karşılık olarak al ve bunu da al diye iki tane resim yaptım. Yine pencere resmi. Hı. Biri memelerini açıp e, dikizcisini gösteren biri de bubusunu açan kadın. E, hani güncel mesele diyeceksek mesela böyle sınırlayacaksak bunlara Hı. örnek gösterebilirim. Ya da benim e, peynir isimli işim de işte 3 yaşımın temsili bir resim. Babaannemle yaşadığım için uzun bir süre. Nasıl ehrileştiğime dair bir resim aslında. Evde arıyorlar beni bir bakıyorlar. Babaannemin örtüsünü takmışım. Kur'an'ı önüme açmışım. Sağdan sola doğru kafa hareketleriyle okumaya çalışıyorum. Sonra fotoğrafımı çekiyorlar falan. Evet bunlar güncel severim? ama bir yandan da Yaşarken kendi tarihimin de şeceresini tutup yazdım çünkü e, yani bu geçmişimi saplantılı olmak değil aslında Hı. ama e, öğrenerek ve hatırlayarak büyümek istiyorum. Zamanın öylesine akmasını istemiyorum, unutmak istemiyorum, Hı. bu yüzden de şecere tutuyorum. Aslında e, bu serginin fikren temellenmesi Selda Asal'ın stay Bitme sergisiyle oldu, onu da anlamam gerekir. O da şöyle, geçtiğimiz Haziran ayında Selda Asal toplu bir mail attı sanatçılara, hı hı. epey kalabalığız. Sanırım 87 ya da 84 sanatçıyız, şimdi hı. emin değilim. Hı hı. E, apartman projesinde Berlin'de bir defter sergisi yapmak istediğini söyledi. E, bu gezi sürecini bizim e, nasıl e, geçirdiğimizle... E, gezinin bize nasıl tesir ettiğiyle ilgili evet. aslında belgeci bir defter sergisi olacaktı. Bu belinde sergilendi. Şimdi depo sergileniyor. depoda sergileniyor. 7 Haziran tarihine kadar. Hatta yarın da saatini maalesef hatırlamıyorum. Sanatçılarla birlikte. Evet. Öğleden sonra diyelim. Öğleden sonra diyelim. E, konuşma da olacak. Hı hı. E, böyle bir teklifle gelince Selda ben de e, ötelediğim o gezi sürecine tekrar döndüm hı hı. ve hı hı. ne yaptım, neler yaşadım neler hissettim tekrar düşündüğüm zaman e, o dönemi gün, be gün e, yaşantıladıklarımın seceresini tutarak hikayeler oluşturdum. Hı hı. E, ve bu pratikten sonra da e, bu yönde resim yaptım. Yani hı. hep hikayeleştirdim. Hı hı. E, yaşantıladıklarımı e, tuvale, perdeye hı hı hı. E, ya da işte pencereye aktardım. Sonra da baktım ki bu bir günlüğe dönüştü. Ve aklımda oldum. Evet, yani Serda'nın çağrısı değil Geziyi baştan yaz yazıyor oldun aslında baştan kayıt. Evet kendi gezimi tekrar yazdım ve bu da e, yani bu e, yöntem daha doğrusu Hı. kendi Hı. kendime e, edindiğim yöntem bu serginin de e, fikren temelleri temeli oldu. Evet ben yani işte şey hani mesela dedin ya farklı obje dedin ya da işte arasındaki zaman bağlantı değişebiliyor değişiyor vesaire burada tam operasyon adını belki hani yeniden ele alma. Diyebiliriz yani şey duygusundan tam da dediğim gibi o nostalji vesaire ya da işte içi boş bir umuttan ziyade hı hı. E, parçaları tekrardan ele alıp onları yeni bir e, manaya sunmak evet. ve Aslında insanların karşısına çıkartığıda ve bir şey sağlam Bence felsefi ve çok büyük politik Vay be, teşekkür ederim. Evet, yok, herkes okuduklarını <gülüyor> etkileniyor sonuçta. Bunda bir ciddi bir karşıtı var. Peki şeyi Serda Asal'ın tuğan'da yer aldığı bu sergiden serginin yanı sıra, Sevil Tuna Boylun'un genel olarak sanat üretimini, mesela zevk güncelde meseleleri temasından bahsettik, hı hı. etkilemiş olan başka kolektif çalışmalar da olmuştu. Ateşin düştüğü yer mesela. Hı hı. Bunlardan bir tanesi. Evet, hatta başlangıcı Peki. diyebilirim. Onu hatırlatabiliriz yani. aslında. Necilere nasıl gelişti bundan sonra sizin için? Ee, nasıl başlamadı? Ee, galiba 2010 yılıydı. Ee, biz Erkin Gören'in emri tarih yapmıştık ve kapatmıştık. Ondan evet. sonra da Taksim'i Gümüş, e, Gümüş Özdeş'in atölyesine geçmiştim. Birlikte, e, birlikte öğretiyorduk. E, bu süre zarfında aynı zamanda Neriman Pulat'la da e, çalışmaya başlamıştım. Onun asistanlığını yapıyordum, e, öğrencilerimiz vardı, e, beraber yol alıyorduk. E, bu süre zarfında da e, Neriman'ın da vesilesiyle Ateşin Düştüğü Yer sergisine dahil oldum. E, galiba 103 sanatçıydık. E, i̇şte bu sergiyle birlikte, o dönem kurul, kurduğum arkadaşlıklarla birlikte e, daha Net ve gittiği yön belli olan bir yolda yürüdüğümü hissediyorum şu anda. Ve ateşin düştüğü yer sergisinden tabii ki çok şey öğrendim. Benim yaptığım iş pasta attıklarına yaptığım yağlı boya portrelerden oluşuyordu. Bunların çoğu Kürt çocuklardı ve devlet eliyle öldürülmüşlerdi. İşin ismi Otobak Bitecek. Devletlere öyle hemen de bitiremeyecekleri bir tabağa işaret etmek için bunu yapmıştım. İşte Ceylan Önkoğlu'nun, Uyur Kaymaz'ın, Erdal Eren'in portreleri vardı. Evet. E, tabi bu zaman zarfında hem tanıştığım insanlarla insanların varlığı hem okuduklarımla birlikte benim de yavaş yavaş ilgilendiğim meseleler şekil almaya başladı. Şekil alıyor. Buradaysa e, gördüğümüz portrelerin çoğu senin gündelik hayatında. Evet arkadaşlarım, annem yani burada daha çok mesela ilk sergide daha farklıydı ilk sergide gene kendimden yola çıkıyordum ama işte nasıl desem patriarkının hayatımdaki egemenliğini göstermek için kendimden donelerle yola çıkıyordum daha net bir yolum vardı daha büyük cümleler söylüyordum ama burada o kadar bir iddiam yok burada kendimden çıkıp gene kendime döndüğüm daha önce de dedim hatırlayarak büyümeye iyileşmeye çalıştığım bir çemberin içindeyim, hı hı. öyle dolanıyorum. <gülüyor> Ama çok daha kalabalık aslında bu sergi. Kalabalık evet arkadaşlarım var annem annemin bir gülümseyişi var annemin gülümseyişini perde perdede büyütmek istedim evet. avuç içi günde arkadaş portrelerim var. Hı hı. Biraz gezelim mi aslında? Tamam ya benim Sıkıcı olabilir belki senin Yok sıkıcı ama... değil. Şimdi mesela bir pencerenin, bir dikiz penceresinin önündeyiz. Evet Hı. daha önceki e, yani perdesiz işin Hı -hı. içeriden dışarıyı gördüğüm e, ve şok yaşadığım bir e, duygunun temsili diyeyim. Yani ama burada da e, dışarıdan içeri bakıyoruz. Yani Hı -hı. dikizciden içeriye ve burada e, cüretkarca... Al diyen bir kadın var. Aynen. Burada bir kullandığın çerçeve de artık iyice gerçeğe yaklaştı. Evet evet, bu zaten sanırım bir banyo çerçevesi. Yer de e, maalesef mütenallaştığı için yer değirmeninde sokaklarda yürüdüğün zaman kapılar, pencereler, Hı -hı. çeşit çeşit her şeyi bulabiliyorsun. Ben de sürekli topluyorum. Hı -hı. E, kullanmak hoşuma gitti. Evet. Bu arada yani bu çok ana bir şey de var, anında da var sergimin bu yerleştirme var alt hı hı. kata indi, indiğimiz zaman. Ee, kemikleri görüyorum en azından. Hı hı. Ee, bu sergi metninde bahsettiğin kemikler mi yoksa göndermesiniz? Evet sadece. evet o kemik. Ee, atın omurgası. Sadece orada kullandım. Başka bir yerde kullanmadım. Aslında atın bir tamamı var yani. Burada değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok görmüyorum. <görmedim>. Bu az evvel bahsettiğim işte ceplerimi doldururdum hı hı. E, eşyayla, işte nesneyi dediğim. Bunlar da sergi için mi yoksa hakikaten bu halde mi buldum? Onları bu halde bulduk. Hı hı. E, karşımızda bir atölyenin karşısında bir bina var. E, yeni hı hı. E, tadilat yapılıyor. Onun e, galiba bir ahşap bina olsa gerek. Duvarlarının iç iskeleti bunlar anladığım kadarıyla. Bunları böyle bir adam çıkarttı, biz de soba yakıyoruz atölyede. Aslında hem sergi için bir arka plan olarak kullanabilirim diye düşündüm ki atölyede daha çok arka plan olarak kullandım, resimleri bunların önüne asıyordum. Evet, evet, evet. Hem de en olmadı, sobada yakarız dedik. Şimdi. Bu saygiden sonra bunları parçalayıp, önümüzdeki kış için depoya koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> böyle işte eser bir terapi da olsun istiyorum, böyle kalmasın. İsmi var mı bu arada? Bu işi, yok ismi yok, hayır. <gülüyor> Dün gece sırtımızda taşıdığımız cesedi yıkadım. Kemikleri küvete attığım anda pişman oldum ama artık çok geçti. Önce daha temiz, daha eski olanları seçtim. Onlar kolaydı çünkü eklemleri bağlayan lifrimse tüyümsü şeyler kuruyup gitmişti. Bu kolay temizlenebilir kemiklerde kanla karışmış, içinde suda kas katı kesilmiş solucanların çıktığı kimlikle bir olmuş toprak yılları yoktu. Başlamadan önce sirkeli sıcak suda beklettim kemikleri. Sonra biraz çamaşır suyu ekledim. Bu sırada spagetti yaptım. Sarımsaklı domates soslu makarnamı hızlıca mideye indirdim ve şöyle düşündüm. Banyoda ölü bir at yatıyor ve midem bana mısın demiyor. Ardından bir kahve içtim. Oyalanacak bir şey kalmayınca kolları sıvadım. Limon kokulu pembe eldivenlerimi giydim ve gümüşün hediye ettiği ürünlüğü taktım. Bir süre sonra maske gibi bir şey aradım ama yoktu. Dün Ada Vapur'un saatini ısrarla öğrenmek istediğim zaman söylediğin şey aklıma geldi. Ne kadar garanticisin. Ama maskeyi unutmuştuğum ne haber? Şimdi anlatınca ceset suyunun suratıma sıçran noktaları yanıyor. Israrla ceset diyorum. Evet. Ülbiat. Cesetti. Küvetimde parçalarını ayrılmış bir biçimde yatıyordu. Sırayla parçalar parkenin üzerine serdiğim siyah çöp poşetlerinin üzerine dizildiler. Artık bir arkeolojik kazanan kalıntılar gibi görünüyorlardı. Hemen bir var gibi fotoğraflarını çektim. Şimdi de ele geçirilmiş mühimmata dönüşmüşlerdi. Dili uzaklı mertler, el bombaları, tabancalar ve kalaşnikoflar. Olduğumun ve varacağımın resmi. Deklanşöre basan parmağın kakırdağı, pelvisi fırçalayan kemikler yırma. Bunları yazarken Çiğalibre'nin Sony de Amazonica albümünü dinledim. Atölyede soba yanıyordu. Nisanın yedi ve hava kış gibi soğuktu. <gülüyor> Bir önceki sergi ne de karşılaştırarak düşününce aslında hı hı. yani sevilin sevittuna boyunun aslında e, kendi işleyiş mantının sanat işleyiş mantığında başka bir şeye de denk geliyor yeni bir belki e, alana da denk geliyor diye düşünüyorum kullandığım malzemeler malzemeler olsun ve işte sen yukarıda e, saksısız çiçekler ya da işte bu banyo çerçevesi olduğunu söylediğim hı hı. çerçeve filan e, böyle yerleştirmeye doğru yaklaşıyor musun? Evet, olabilir. Mesela ben fotoğraf da çekiyorum aslında resimle birlikte ama onları hiç sergilemedim. E, Fotoğrafla resmi yan yana getirmek istiyorum ya da belki sadece fotoğraf da sergileyebilirim bir sergimde. Bir ara e, videolar onu... da vardı sanki çoğu Evet başlarda. o eski denemelerim diyelim, evet. video bile diyemiyorum ama... E, ama tabii ki en e, başta resim yapma eylemi geliyor eylem olarak ona ihtiyaç duyuyorum. Ee, mesela şey buluntu tuallerim de var. Hı. Bu şu an karşısında durduğumuz buluntu balayı İkisi resmi. Yok o değil. Ee, ama bu buluntu Hı. bir tuval aslında. Deniz'in e, anneannesinin bana verdiği bir tuval. E, epeydir resim yapmış fakat artık gözleri de çok iyi görmediği için e, resim yapmaya bırakıp e, boyalarını ve tuallerini bana verdi sağ olsun. Mesela bu böyle bir resimdi. Ben onu zımparaladım, üzerine biraz müdahale ettim. Sonra da annemle babamı yerleştirdim. Onlar da e, zaten balaylarını Pamukkale'de yapmışlar. Böyle Sever bir resim yani. çıktı. Yani evet buluntu objeler kullanıyorum. Onları birazcık az önce deforme etmediğimi söyledik ama hani ancak bu kadar deforme ediyorum. Evet, kapılar var, pencereler var. Ben aslında orada deformasyondan bahsederken kişilerin mesela yüzleri deform kim oldukları ha, çok evet. açık, hani hayali Hı -hı. figürler değiller. Yok o, değil evet. çok ilginç olmuştu. Hı -hı. Yani hayatlarına devam ediyorlar bir Evet, bir öyle. Gibi. Peki, e, şimdi sergiyi bu yazı için mesela var mı önünde bir katılacağım bir sergi ya da? Yok, şu an önümde bir öyle sergi. Öyle düşünmüyorsun değil mi aslında? Yani işte. Diyorum, yeni sezonla yaklaşırken değil mi de sergi oluşturma süreci aslında senin için biraz daha e, izole süreç gibi? Yani bu sergide biraz, biraz öyle oldu ama öyle olmayabilirdi tabi. Ben mesela ka, e, karma sergileri, karma sergileri hı hı. katılmayı çok seviyorum. Hı hı. Özellikle de e, sanatçıların sık sık bir araya geldiği küratörler sergiler, küratöryel sergilerden çok hoşlanıyorum ama hı hı. Eee şu anda önümde onlar öyle bir şey yok. Tabii, evet. Ama mesela onlar oralarda tabii ki izole değilsin yani pek fikir alışverişi var. Ee, ama şu anda önümde öyle bir şey yok. Evet bu arada bu depodaki eee defterin de neler çıktı? Defterimde. Yani depoda şimdi sergilenen defterler arasında Hı -hı. senin de bir çıkardığın bir bellek çalışması var. Hı -hı. E, o dedin yani gezli tekrar hatırlamaya çalışıyor. Neler hatırlamıştın? Hazır gün dönümündeyken. Ben ha. bugünleri hep böyle bir anmak istiyorum. Bu evet Bugünler de çok duygusal diye. değil mi? Ben birkaç gündür böyle videolar izliyorum. Gözlerim doluyor. Neler çıktı? Daha çok kaldığım evlerin resimlerini yaptım. Hani bazı evler karargah gibiydi. Ya. Mesela tanımadığım insanlarla bir yerde uyudum. Eda'nın evi vardı hep, onun apartman kapısı hep açıktı üzerinde kapı açık yazılıydı. Mutfağa bir giriyordu, bir sürü ekmek, bir sürü makarna sanki bir ordu gelecek de onları doyuracak gibiydi Eda. Hı hı. Daha çok kaldığım evler ve kurduğum arkadaşlıklarla ilgili galiba bir defter oldu. Aslında benim defterim de bu sergi gibi oldukça kişisel bir defterdi. Hı hı. Ve defterin ismi mümkünse sirkesiz olsun arkasını yani biten sayfada da bir salata resmi var zaten. <gülüyor> e, o dönem ve o dönemi takip eden e, birkaç ay diyelim e, uzun bir süre üzüm sirkesi kullanamadım salatada. Midem bulanıyordu. <gülüyor> Çünkü beni en çok rahatlatan şey o dönem sirkeydi. E, i̇şte flörüme döküyordum. Ama yazın, yaz sıcağı gaz kokusu, ter kokusu ve sirke Birleşince. birleşiyordu ve o salatayı yememe engel oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden de ...defterin ismi mümkünse sirkesiz olsun. 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130. 140. Basta Evet açık radyo burası ve açık dergi programını dinliyorsunuz Çiçek Libri'den Kombine del Zapatero ve Popcorn Andino isimli parçalarını Sevil Tınoboy'la söylesi boyunca duydunuz. Evet onun aklımda ismini taşıyan ikinci sol sergisi Sanatorium'da Haziran'ın son haftasına kadar açık olacak. Görme fırsatınız var onu da hatırlatmış olalım. Bu dinlediğimiz müziklerde Sevil'in sergi için kaleme aldığı e, metinde anılan Çıkalibri'nin sonunda Amazaniko albümünde yer almaktaydı. Bu sergi metninin de söyleşinin arasında Eserep Özdemir'in sesinden duyma imkanını bulduk.